Çocuk Bahçesi <Gülüyor> Müzedeki Sır <Gülüyor> Beşinci Bölüm Yazan Nacıl Grimşoğ Radyoya uygulayan Şayka Günsel Öztürk Yöneten Ejder Akışık Efekt Mehmet Turgut <Gülüyor> Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Mehmet Ali Erbil Şalem Bahri Aydın Prasong Alev Sezer Bir kadın Canan Mete ...Niyom Yalın Tolga, Vikit Baskurt Koruç, Kaptan Fikret Ergin, Garson Tansu Aytar, Sanong Nurtekin Odabaşı. Hindistan'da yaşayan Şalerm bir gün pencereden bakarken arkadaşı Matri'nin siyah bir arabayla kaçırılmasına tanık olur. Polise gider. Polis Önce Şalerm'e inanırsa da Matrin'in babasının oğlunun kaçırılmadığını söylemesi üzerine bu kaçırma olayının üzerinde durmaktan vazgeçer. Şalerm, durumu en yakın arkadaşı Prasong'a anlatır. Ama onu da olayın gerçekliğine inandıramaz. O sırada arabadan atılan bir tehdit mektubu Prasong'un Şalerm'e inanmasını sağlar. Müzeye gidip, müze müdürü olan Matrin'in babasıyla konuşmaya ve tehdit mektubunu göstermeye karar verirler. Bahçer'd, o sırada müzede yoktur. Kötü bakışlı bir adam gece gelmelerini söyler. Müzeden çıkarlar. Tam Catti'nin karşı yanına geçecekleri bir sırada birdenbire beliren bir araba Şalerm'i ezmek ister. Büyük bir kazayı hafif birkaç sıyrıkla atlatan Şalerm öldürülmek istendiğini düşünmektedir. Kazayı görüp oraya toplananların içinden bir kadınsa durmadan Şalerm'i suçlamakta, dikkatsizlik yüzünden arabanın önüne çıktığını söylemektedir. Olay sırasında ise Tehdit mektubu kaybolur. İki çocuk eve doğru yürürlerken... ...çetenin kendileriyle bu kadar ilgilenmesinin nedenini düşünürler. Demek ki ellerinde bilmedikleri önemli bir ipucu vardır. İşte bu arada da izlendiklerini fark ederler. Prason büyük bir cesaret gösterir. Kendilerini izleyen adamla konuşur. Adam ona boyundan büyük işlere karışmamasını söyler. İki çocuk pazar yerinde izlerini kaybettirirler... İşte tam bu sırada kaza sırasında kendilerini suçlayan kadını görürler. Kadın acele acele bir sokağa girer. Şalem ve Prasong sokağın köşesindeki inşaata girerek kadını izlemeye başlarlar. Kadın niye durdu acaba? Bana kalırsa birini bekliyor. Buradan konuşmalarını rahat duyabiliriz. Ssss. Biri geliyor. Prasong. Prasong bu müzedeki adam. Evet. Sus da dinleyelim bakalım ne konuşacaklar. Ne oldu? Hiç. Ne demek Hiç. Çocuğa bir şey olmadı, atik davranıp kurtuldu arabada Tanrı'nın cezası Hiç olmasa bacağı kırılır da bu işleri kurcalamaz diye düşünüyordum Olmadı işte Yarın sabah sandıklar uçağı bir yüklense de biz de kurtulsak Ama bu da heykeli oldukça ağır Dikkati çekerse hiç de iyi olmaz Gümrüğün sergi için giden eserleri pek kurcalayacağını sanma. Benim de ümidim onda zaten Duydun mu? Evet, bu da heykelinde bir şey var Belki de kaçakçı bunlar Niçin olmasın? Müze müdürü de onlarla birlik. Haklısın. Ne yapacağız şimdi? Polise gideceğiz. İşte <gülüyor> buradalar. Yakaladım sizi. Ka Kaç şerefe? Kaçam? Çapalım bunları. Ne oluyor? Ay o çocuklar, o çocuk karıştı. Işte. Bütün konuşmaları duydular eminim. Yakala çabuk, koşuyor patron. Gördünün, patron, <gülüyor> yakalayın hırsızlar. Saati mi çaldı? Kaç burası paraşut? Polis, be, polis, anlatalım ona. Durma, koş. Bu birlik olunca derdimizi anlatınca kadar zaman geçer. Biraz, on, biraz on, şurada bir duvar var. Hı? Oradan atlayalım. Tamam, hadi. Duvarın üzerinde koşalım. Ah, bak sana, bak sana feribot kalkmak üzere. Dikkat Hı -hı. et, düşmeyesin. Oh, kalktı. Son anda atlayabiliriz koş hadi Hadi Ah oh, Kurtulduk Ne oluyor çocuklar ne bu aceleniz <gülüyor> et, Biz seni atlanır mıyız aklınız yok mu sizin şey, Özür dileriz efendim evet, evet geç kalmıştık da efendim Bir daha böyle bir şey yapmayın hayatınızı kaybedersiniz <gülüyor> Biz de onun için acele ediyorduk ya efendim Evet hayatımızı kaybetmemek için Anlayamadım ne dediniz oh, hiç, hiç efendim hiçbir şey demedik oh. Kurtulduk. Evet, atlattık onları. Caddeye çıkmamalıyız. Hı, haklısın, bizi arıyorlardır. Yanında para var mı? Hepsini feribota verdim. Bir bakayım, benim yanımda ne kadar var? Ne yapacaksın parayı? kanun acıkmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Sahi, öyle şeyler geldi ki başımıza açlığı unutmuşum. Hı, bir şeyler yiyip kuvvetli olmak zorundayız. Bak, şurada küçük bir lokanta var. Daha oraya yeter mi paramız? Ha, birer sebze çorbası söyler, bol ekmekle yeriz. Hı, tamam, hadi. <gülüyor> Şu karanlık köşeye oturalım He, Tamam Ne istiyorsunuz çocuklar? Bize iki tane sebze çorbası Bol da ekmek Çorbalar çok sıcak olsun Tamam çocuklar şimdi getiririm Bu adamı bir yerden tanıyor gibiyim Sakın o çeteden olmasın Çok dikkatli olalım ...en ufak bir durumda buradan fırlar kaçarız. Ee, kapıyı tutarlar. Şu pencereden kaçalım. Haklısın. Çorbalarınız çocuklar. İşte size kocaman bir de ekmek. Galiba çok acıktınız. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, başka bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, çocuklar, paralar peşin olacak. Ha, Pekala. <gülüyor> Buyurun. Teşekkür ederim. Ne güzel kokuyor. Ah, amma da acıkmışım ha. Prasong. Hı, ne var? Hani, heykel niye çok ağır acaba? Hı. Hı, galiba içine bir şey yerleştirdiler. Ne olabilir? N bilmem ki. Ee, sakın bu adamlar Hı, altın kaçırmasınlar. Ha, haklısın. Altın ya da mücevher. Bak Prasong. Karnımıza doyurur doyulmaz doğru polise gidelim. Bay Çert'i bulsak durumu ona anlatsak ha. Müze müdürü olduğu için polis onu dinler. Bu da heykeli inceler. Hı, haklısın ama o zaman da yeniden müzeye gitmemiz gerekir. Korkuyor musun? Hı, evet korkuyorum. Çünkü bu adamlar bizi öldürmek istiyorlar. Hani sen beş Haydutla dövüşür, hepsini yere sererdin. Aa, o hikayelerin hepsi hayaliydi. Ya şimdi gerçek biriyle karşılaştık. Hı. Prasong, sen korkmuyor musun? Ben de korkuyorum ama başladığımız işi yarın bırakamayız. Pekala, hadi gidelim. Hı. Hı. Aa, ee. Tamam, şu kalan etmeyi de yanımıza alalım. Ee. Belki yine acı kırız. Ee. Hava iyice kararmış. Halam merak etmeye başlamıştır. ...bizde olduğunu düşünür. Bir de aramaya kalkarsa tamam. <gülüyor> Daha iyi ya, polise giderler. <gülüyor> i̇şte müze. <Gülüyor> oh, karanlıkta korkunç görünüyor. Prasong, Prasong gel polise gidelim. Yok hayır. Bizi öldürecekler. İstiyorsan sen eve dön. Seni yalnız bırakabileceğimi nasıl düşünürsün? Öyleyse sus. Şu müziğe girmenin bir yolunu bulalım. Ee, evet, pencereler denirli. Kapı da kapalı. Prasong, <gülüyor> kapıyı açıyorlar. Sus. Aa, kim bu? Hiç tanımadığımız biri. Ee, etrafına bakınıyor. Birini bekliyor galiba. Caddeye doğru yürüyor. Evet. Kapıyı da açık bıraktı. Muhakkak dönecek yeri. Biraz daha uzaklaşsın. Sessizce kapıdan giriverelim. He? Belki de müze müdürünü bekliyordur. Gel. Çabuk girelim. Tamam görmedi bizi. Kimseye güvenmemeliyiz. ...kimseye de görünmemeliyiz. Bay Çert'i bulunca ne yapacağız? Onu yalnız bulup konuşmalıyız. Çevresini hep çetenin adamları sarmış. Brazong, salona gitmeliyiz. Şu heykelleri kendimize siper ederek koridoru geçelim. Hadi. Hadi. Gürültü etme. Hadi, etmiyorum. Salonun kapısı açık. İçerisini görüyor musun? Hı. Evet. mu orada? ...tanımadığın birkaç adam daha var. Ya Bay Çert? Hı, göremiyorum. Yok galiba. Hı, belki de gelmedi daha. 11'de geleceğini söylemişlerdi. Saat kaç acaba? Bilmem ki. Dur dur. Dur biraz da ben bakayım. <gülüyor> Dikkat et. Seni görmesinler dur. Aa, bu da heykeli büyük taş masanın üstünde duruyor. Daha sandağa koymamışlar. Ee, belki de Bay Çert'i bekliyorlar. Aa, bir şeyler konuşuyorlar. Abi. Evet evet. Biraz yaklaşalım da neler konuştuklarını duyalı evet, evet. İyice yerleşti değil mi elmaslar ee, Vikit? Yerleşti yerleşti Fark ederler mi acaba? İnceleseler bile anlayamazlar Heykelin altına bir delik açtım Elmasları yerleştirdim Bir güzel alçıladım Boyadım da <gülüyor> Sen heykel tıraş olmalıyız <gülüyor> <gülüyor> Şu iş bitse de bir an önce bir soluk alsak ...o iki çocuk bayağı midemi bulandırıyor... ...bir yakalayabilseydik gösterirdim ben onlara... ...karın peşlerinde değil mi? Evet evet her yerde arayacak... ...bir bahaneyle evlerine bile gidecek... ...bulur bulmaz da bize telefon edecek... ...çok iyi... ...en çok neden korkuyorum biliyor musun? Neden? Buda'nın bize kötü şans getirmesinden... Aa. ...baksana... ...bu işe onu da alet ettik... <gülüyor> ...şu taş parçasından korkuyorsun ha... Bana bak Vikit Hiçbir soygunda yakalanmadım ben şimdiye kadar ee, Ama ilk kez işe budayı karıştırdın İnsanların inançlarıyla oynuyorsun Böyle saçma sapan şeylere inanmam ben yok, yok Ben Ben inanırım Bana bak kes artık Bir daha seninle iş yapmam yoksa Hadi işine bak Şu sandığa saman doldur da budayı yerleştirelim Aa, Peki peki İyice bastıra bastıra. Şuraya da biraz şöyle. Ha, evet. Yeter. Yeter yeter o kadar. Şimdi Buda'yı koyalım. İyi, i̇yi ama biz kaldıramayız. Nerede kaldı şu sanong? Gidip bakayım mı? Gelir şimdi. Hey. Niye olmuş? Şuraya bak. Ne var? Buda'nın omzuna bak. Ee? İndra işareti var. Ee, ne olmuş? Ne ee, olmuş? E Görmemiştim daha önce. Demek ki dikkat etmemişsin. Ee, yoktu galiba. Deli misin sen be. Bu yıldırım işareti sonradan konmadı ya. Ya konduysa? Kim koyacak? Bilmem ki. Ya ya bu da bizi... Kes be kes artık. Yürü hadi. Şey, <gülüyor> Kavga edecekler galiba. Bunlar çok kötü adamlar Şalem. Bana kalırsa burada Bay Çert'i beklemenin bir anlamı yoktu. ...Bay hiçbir şey yapamaz bunların arasında. Onu da öldürürler. En iyisi son, en iyisi gel biz polise gidelim. Hem, hem elimizde ipucu da var artık. Elmasların nerede kaçırıldığını biliyoruz. Polis sandıklar uçağı yüklenirken... ...bir kontrol eder, her şeyi ortaya çıkar. Haklısın. Elimizde ipucu var şimdi. Bütün bu olanları anlatır... ...Buda'nın tabanına bakmalarını isteriz. Yeni boyandığını mutlaka anlarlar. Hadi gidelim Şal Durum Durun bakalım. Ha? Eller yukarı. Vay vay vay. Nihayet yakaladım sizi. Ne oluyor orada? Yumurcakları yakaladım diyor. ...adlı sürekli oyunun beşinci bölümünü dinlediniz. Altıncı bölümde buluşmak üzere hoşçakalın sayın dinleyiciler.